Rahmet Resulü'nün mübarek huzuruna yüzü kömür gibi simsiyah bir genç geldi. Bu genç Süleym kabilesinden Saad isimli bir Müslümandı. Ey Allah'ın Resulü dedi, rengimin siyahlığı, yüzümün çirkinliği cennete girmeme mani midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Allah'ın emrine uyup Resulüne itaat ettikten sonra elbette cennete girebilirsin iyi ama dedi Ey Allah'ın Resulü ben şu mescide 8 ay önce Allah'a iman edip onun Resulünü tasdik ederek İslam'a girdim Lakin şu ana kadar da evlenmem için bazı kimselere müracaatta bulundum yüzümün siyahlığı ve fakir olmamın sebebiyle beni reddettiler. Peki ey Süleym, müracaat ettiklerin arasında Amir bin Veheb var mıydı? Buyurulunca, yoktu ey Allah'ın Resulü. Öyleyse şimdi ona git. Ve Allah'ın Resulü beni size gönderdi. Kızınızı zerci olarak bana vermenizi emir buyurdu de. O genç sahabi, Sanki güneş mülküne malik olmuştu sevincinden. Sular gibi çağladı Süleym. Allah beni size feda kılsın ey Allah'ın Resulü. Hemen gidiyorum. Yüreği denizdeki balıklar misali, çırpınır durur gibi Süleym, yola revan oldu. Ve Amir bin Veheb'in kapısına vardı. Kimdir o? ''Benim, Süleym Sa'd. Amire, Allah'ın Resulünün emirlerini iletti. Amir bin hep duyduklarından hayrete düştü ve Sa'd'a inanmadı. Çünkü kızını bu gence vermek demek, bir ton inciri, ona göre kömür kuyusuna atmak gibi bir şeydi. Ve Sa'd'a dedi ki, ''Ey delikanlı, ben kızımı sana veremem.'' Saad hiç telaş eseri göstermedi ve tebessüm etti. ''Siz bilirseniz ey amir'' dedi. ''Ben sadece size Allah Resulü'nün emirlerinin elçisiyim. Ve Saad geri dönünce gözlerine yaşlar doldu. Kalbi kırılmıştı. Ama bu sefer farklıydı. Çünkü arada Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emri vardı. Ve gözleri yaşlarla dolu, Nebiler Nebisi'nin huzuruna varmak için yola koyuldu. Amirin Reyhanlar misali güzel bir kızı vardı. Ve kızı da kapının arkasında o konuşulanları duymuştu. Ve Sadı da görmüştü. Fakat imanı yüreğinde fokurduyordu. O genç sahabeyi, o halde geri dönüp gidişini görünce, babasının karşısına dikildi çırpına çırpına. Ey benim babam dedi, sen ne yapıyorsun? Onu sana kim göndermişti? Baba, sen ne yaptın? Allah Resulü'nü reddetmek ne demek biliyor musun? Sonra alemde tutunacak dalın kalmaz ve senin yüzüne bakan olmaz. Derhal git, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden özür dile baba. Ve amir bu sözleri kızından duyunca hatasının farkına vardı. Sanki kanatlı kuşlar gibi uçarak kainatın efendisinin yüksek huzuruna vardı ve dedi ki ''Ey Allah'ın Resulü bana gönderdiğin gencin sözlerine inanmamıştım. Günah işlediysem tevbe istiğfar ediyorum. Siz emir buyurursanız kızımı sağda nikahlamaya hazırım.'' dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Eğer ki sen biraz daha hatanı anlayıp da geri dönmek için geç kalsaydın, senin yüzüne bile bakmazdım.'' buyurdu. Sonra da Sa'da, ''Ey Saad, evini hazırla.'' dedi. Süleym Saad o lahza utancından başını yere eğdi. Gözlerinden iplik iplik yaşlar akıyordu. ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Benim evde ne hazırlanacak eşyam ne de hanımıma verebileceğim mihir param var. Ben bu dünyada hiçbir şeye malik değilim.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm edip emir buyurdular. ''Ey Saad o halde git şu kadar Ali'den, şu kadar Osman'dan, şu kadar Abdurrahman'dan iste.'' Bütün düğün masraflarını onlar görsünler. Sen de böylece yuvanı kur ey Saad. Şimdi Saad'ı görseniz genç kanatlı kuşlar gibi sevincinden uçuyor. Kendine lazım olan paraları o güzel insanlardan fazlasıyla aldı. Hemen çarşının yolunu tuttu. Gelin için lazım olan tüm eşyaları almalıydı. Lazım olan birkaç şeyi alırken, o esnada çarşanın sokağında bir nida yükselmeye başladı. Bu bir çağrıydı. Düşman büyük bir kuvvetle yola çıkmış ve saldırı hazırlığındaydı. Eli silah tutan herkes savaşa çağrılıyordu. Bunu duyan Saad, iki tercih arasında kalmıştı. Avuçlarında parayla düğün hazırlıkları yapan, o genç yıldırımdan bir kamçı yemiş gibi sarsıldı. Şimdi bir tercih yapması gerekiyordu. Biri evde güzeller güzeli bir gelindi. Öbürü ise Allah Celle Celaluhu yolunda cihad etmek ve Süleym Sad'ın yüreğindeki iman harekete geçti. Kararını verdi. Cihada katılacaktı. Ben dedi... Bu düğün parasıyla kendime bir at, bir ok ve mızrak alabilirim. Belki de düğün işi artık ahirete kalacaktı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler misali yola koyuldu saat. Ve ordunun ardınca at koşturdu. Cihad ordusu tam savaş yerinde. Atının üstünde başı sarıklı, kolları sıvalı, elinde kılıcı olan birinin orduya yaklaştığını gördüler. Kollarının siyah oluşundan Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem onu tanıdılar. Ona ''Sen saat mısın?'' buyurdular. ''Evet ey Allah'ın Resulü, ben O'yum. Allah beni size feda etsin.'' İki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdular. Ve sonra iki ordunun büyük cengi başladı. Saat ordunun en önlerinde, kılıcıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında. Öyle bir savaş ki herkes birbirine karışmış, yaman bir cenk olmuştu. Ve nihayet cenk sona erdi. Zafer inananların oldu. Düşman çekilip gittikten sonra yaralılar arasında kafirlere büyük darbeler indiren Süleym Sa'd da bulunuyordu. Son anlarını yaşıyordu. Yaralıları dolaşan rahmet nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Saad'ın başını mübarek kucağına aldı. Yüzündeki tozları mübarek elleriyle sildi. O zenci gencin kıvrım kıvrım saçlarını okşadı. Genç Saad'ın dudakları son anda aralandı ve dudaklarından kelimelerin en güzelleri döküldü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü. Ve Süleym ruhunu Rahman'a teslim etti. Peygamberler peygamberinin kucağında can vermek ne güzel devletti. O nurdan gözlere bakarken şehit olmak ne güzel devletti ey saat. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o nurdan gözlerinden inci taneleri gibi yaş döküldü. O şehit henüz evleneceği insanın elini bile tutamamıştı. Bir an baş başa oturmadan cenge gitmişti saat. Sonra Nebiler Sultanı bir an için gülümsedi ve yüzünü çevirdi. Bunu gören sahabiler anlayamadılar. Daha önce ağlayan, gözyaşı döken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra sevinmiş, tebessüm etmiş, ve yüzünü çevirmişti. Sahabeler sordular. Ya Resulallah, önce şu genç için ağladığınızı gördük. Sonra tebessüm ettiniz. Sonra da yüzünüzü çevirdiniz ve bakmak istemediniz. Bunun hikmeti nedir? Şu cevabı aldılar. Önce ağladım, evet. Çünkü Saad'ın evlenmek için o kadar kişiye başvurmasına rağmen kimse ona kızını vermemişti. Yüzünün siyahlığından ve fakir olmasından dolayı, onun o halini düşününce ağladım. Ama Sadı şehit olduktan sonra cennet hurileriyle baş başa görünce bu sefer de hüznüm sevince dönüştü ve utandım yüzümü çevirdim. Dünyada elde edemediğini Allahu Teala ona daha güzelini cennette verdi. Havzı Kevser'de verdi. Şimdi Amr bin Vehbe söyleyin ki yüce yaratan saadı onun kızından daha hayırlısıyla evlendirdi. Cennet hurileriyle evlendirdi.